We're gonna dance, we're gonna dance, we're gonna dance, we're Odan sabahlar. Radyo Turan sabahlar sabahlardan günaydın efendim. 8.25 oldu. Saatimiz Pazartesi sabahında hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza. Hoş bulduk. Hoş günaydın. günaydın. Parlofiz ile girilen A stüdyosundan selamlar ve tekme ile açılan B stüdyosunda Oktay Döğüş. Oktay Döğüş aynı besmele ile açılan <gülüyor> aynı kapıya, aynı kapı sonuç olarak yani, sonuçta... atıyorsun? <gülüyor> dış, ka dış kapıya koymuşlar sonuç. Parmak parmaklarla acaba bunu nasıl karıştırırsınız? Benim parmağımla yayının Yarın bir gün ben gelmezsem parmağımı kesip mi vereceğim Vallahi gelip alırız akşamleyin. Sonra, Akşamdan sonra bırakayım. da emekli maaşımı almaya devam edersiniz parmağımı. Aa vallahi ben de bozuldum ya. Oktay. Durup dururken tehlikeye attın kendini beki. <gülüyor> yani ne güzel anahtarımız vardı. Anahtar nerede onu, diyecektik? Şey anahtar Ege'nin parmağı çıktı şimdi işte. Şimdi radyoya girecek olan ta hakikaten e, parmak alacak yani. Vallahi durursun. Retina taraması ihtimali... olabilirdi. Gözümü çıkarırdı. Evet. Bu ihtimali düşürmek için şimdi bir de işaret parmağım ne? Hangi parmağı? Ama söyle fark ediyor mu? Vallahi sabah düşünüyorum. Bence mi? bir parmağı da şey yap. En az çünkü... kullandığım parmağım söyle. Aslında benim <gülüyor> ayıp durs söylemesi iki parmağım tanım mı? Yani yarın öbür gün bir parmağımı keserlerse ben öbür parmağımla girip yayında devam ederim. yayında yaparım. <gülüyor> parmağımı kestin. Teşekkür dinleyiciler. Fail kayıtları kaçırdık ya bu. herhalde kayıtlar döneminde bu parmak tanıma işlemi yapıldı. Vallahi niye biz haber vermediniz? Argay <gülüyor> <gülüyor> Senin senin çok sevdiğin Edrop'lara kadar bekleyeceğiz. Ne zaman yapıldı parmak tanınma işlemi? Sabahleyin iki adam yapmış sabah. bunu. Sabah yaptılar. Nasıl? Bu sabah mı takıldı? Bu pazartesi? sabah takıldı. Ben sabah geldim parmağımı sokuyorum sokuyorum bir şey olmuyor. Allah Allah falan dedim. Çünkü biz radyoya girerken bütün parmak izlerimiz alınmıştı ya. Zannettim ki oradan okuttular falan. Yok olmamış. Hemen bir telefon açtım ben. bu nasıl gireceğiz stüdyoya ben yapmayayım o zaman yayın dedim abi tamam özür dileriz hemen birini gönderiyoruz bir şey so soracağım peki sordun mu adamlara bilmiyorum da bu parmak izi sistemi ototobüslerinde otobüslerinde de geçerli mi? Oto otobüslerine binemez diye işaret veriyor mu kapı açılırken kapı açılmıştır otte otobüslerine binemez diyor yazıyor mu ekran? o, yazıyor? o da yazıyor Uktay ya Süper o, diyor, o yazmıyor mi? da bağırıyor konuşan sistem konuşan diyor. sistem ya parmağını çekiyorsun kapı açılmıştır hakikaten o, orada tam anlaşılmıyor çok ben hızlı söylüyor hızlı söylüyor ağzını geveliyor kadın Abi süper. O zaman şu anda etkilendim gerçekten süper sistemmiş. Otu ile aynı sisteme bağlı yani. Bir şey sorabilir miyim? Benim ya iki o... parmağım vardır. <gülüyor> bir idamlık bir bayram. Bir tane parmağımda da kilitliyorum sonuna kadar. Ama hangi parmak olduğunu söyleme. Ya vallahi çok çok kendimi ezik hissediyorum ha. Çok ezik hissediyorum Oktay. Ya tamam, tamam, bugün tamam, bunu halledin tamam, lazım ya. Tamam tanımlarım sizin parmağınızı da. Ben de ayak parmağımı tanımcam. Bak kafa nasıl çalışıyor. Herkes elimle açmaya çalıştığımızı ne derken? Her gün geleceğim oraya basacağım ayak oraya Ayak parmak ama. izi ayak e, parmak izi aynı mı? O da parmak o da parmak sonuçta Oktay. Hayır yani. Burası, burası da et burası da et diyorsun yani Fahil <gülüyor> ama yani. Ayak parmak izi de mi? midir mi diye soruyorsun. Ha. Hayır aynı mı? Aynı mı derken? Unique midir? Ya sağ eline sol elin parmak izi aynı olmadığı gibi. Parmak ayak parmak, parmak izi da farklı, farklı mıdır? Farklıdır. Ama bize ait midir? Evet bize aittir sa ayak sol ayak hakikaten... bayağı parmak izi var bir kişinin ya şöyle kapa 20'ye yakın parmağımız var. 20'ye 20 yakın parmak izi farklı parmak izi var yani. Ortalama bir insanda 20 25 parmak olur teşekkürler Ege. vallahi yemin ediyorum genç arkadaşlarımız var. adam bugün parmak izi. Tabii, parmak anladım. izi var ya. Valla ben şimdi ben dedesi bir şey diyemiyorum ya. Yani söyleyecek lafımız bu var. Çok affedersin ya. Bir parmak izimiz yok. Adamın dünyada çakılı ağacı var. Bir şeyi var yani. yani Valla öyle. Ya. Sağda solda yazılar bir, bir var ya. İz bırakmış. Bak bizde bir iz yok. Bugün göçüp gitsek Doğru bizim bir izimiz faiz. yok. Ama bu adam izi var. Tanımlanmış. Bunun, bunun cesedi bile para eder. Bak bunun parmağını, bunu öldükten sonra bunun parmağını al. Kes. Ve emekli maaşımı yıllarca alırsınız. Tıkır tıkır. Sanki giriyormuş gibi ceset. Siz o hikayeyi bilmiyormuş gibi. Biliyoruz bakıyorsun. canım. Herkes biliyor değil mi o? Almanya'da karşısında portakal yiyip vermeyen kadın, çikolata yiyip vermeyen kadın hikayesiyle bu aynı. Hangisi ya? O Bir tane kadar. yaşlı kadın varmış da imza atmayı bilmiyormuş. Parmak basarak maaşını alıyormuş. Sonra... Yüzlerce yıl boyunca maaşını almaya devam edince Almanya'da şüphelenmişler. Meğer torunun parmağını kesmiş. Ya. Bütün garip olaylar da Almanya'lı oluyor ya. <gülüyor> hiç <gülüyor> bu hikayeyi duymamış Hayır mı? Hayır ya, ya bilmem. Dünyanın abi. en güzel hikayesi bu. Karşında çikolata yiyen Alman kadından daha güzel bir hikaye. Neyse şurada sağda solda yazılar var. boşluklar bak. var ama hiç girmiyorum yani. <gülüyor> ne Hikay mesela sor. Hangi banka? Yani ben bu hikaye üstüne çok çalıştığım için bana sorabiliyorsun. Ya torunu dedin değil mi? Hı hı. Yani isimle gidiyor değil mi o zaman? İsimle gidiyor değil mi torunu para çekmeye? Yani banka görevlisine gidiyor. Evet. İstersen bu konuya hiç girmeyelim ya. <gülüyor> sabah sabah haftanın ilk konusu şu olmasın. Yolsuzluk yapan hayırsız torunun maceraları olmasın yani? Ben de parmak kesen. Parmak kesen. Esas ee, dün biliyorsunuz. Beşiktaş karşı maçı, Ege tabii ya, vallahi. olaylı bitti. Çok Olay. büyük olaylarla bitti. Hem de yani çok mu mu? Ha sen hiç görülmemiş mu? tarzda şeyler ve konuşulanlar maçtan sonra konuşulanlar da bambaşka normal sen bir. Sen oturdun bir... seyrettin tabii Beşiktaş maçı olduğu için. Ee, tabii maçı değil de yani sonrasını seyretmedi. Yok seyre ya. Onu da mı seyretmedin? Vallahi karıcığım hasta olduğundan yeteneksizsiniz Türkiye'yi de. Hiç dizi seyredecek halimiz de yok. Neyse ya. o zaman oradaki şey konuyu da anlatacaksın. Taksicinin macerasını da anlatacaksın. O ne ya? Hangisi o? Rock'n'roll yapan ha, taksici. Haa konumuz. Ha. Ne, bugüne bir, bir dair, ne bugüne dair ne geçmişe dair hiçbir şey bilmiyorum. Ha, o Nasıl ya? Gelecek. Ne taksicisin ne rock'n'roll? Rock'n'roll yapan taksici diye geçer. Onu da anlatır. Ondan sonra Almanya'daki hikaye gibi onun da çok güzel bir anısı var onun anlatacak. Ve çok boşlu olduğuna eminim oğlum. Yani <gülüyor> Oktay Demirci ve giremediği konular diye bir Neziyet. <gülüyor> Köşe yapsana bak ne kadar güzel. Çok güzel mutlaka yapalım onu ya. <gülüyor> Olimpiyat standında dün 76.127 seyirciyle e, rekor kırılan maçta. Gelenlere gülenlere teşekkürler öncelikle. Valla pek gülen olmadı. Pek gülen olmadı. Ee, bir şey sorabilir miyim? Ben onu e, kaçırdım ama gazetelerden. De? So ma maç bir ara tatildeydi. Yani tatil edildi diye bir şey vardı. Tatil mi edildi? Oynanmış kabul edildi mi? Yok canım. Maç tamam. oldu diye son, son düdük çalınamadan maç bitti. Bitti. Hakemler ve futbolcular e peki bu, soyun he, Gazetelerdeki bu 2 birlik şey aslında tamamen sansasyon 2-1 öndeyken diye verilmiş skor galiba o. Vallahi, bir yere seyirci çıkarıldıktan maç sonra maça yani. devam edilecekti. 1-2 dakika daha oynatılacaktı diye bir şey vardı. He. Bu ortadan konuşmuşlar. O, tamam, Bakıyorum aşağı. kazandı etti bilmem ne falan değil. Ortadan sanki olan olaya anlatılıyor yani. 34. dakikada yine her yer Taksim her yer direniş sloganı atıldı. Hı hı. Atılmış daha doğrusu maçta. Ee, ondan sonra bitime 3 dakikada... Ondan sonra olan... bir, bir ilk önce galiba şeyde türbinlerde bir kavga başlıyor. O kavga aşağıya yansıyor diye bir yorumlar vardı. Ben Twitter'dan takip iki ediyorum. İki tane tarafta. Orası da karma karışım. Iki tane Şunu taraf. çıkardı bu çıkardı. Ama herkesin vurguladığı şey çarşı grubunun olayla ilgisi yok. Yani çarşı çıkardı falan diye bir şey var. Çarşı grubu da şaşkın beni takip ettiğim kadarıyla. Kim Öyle. çıkardı? Hatta şöyle bir şey vardı. Bu olaylara kim karıştıysa ömür boyu men edilsin diye çarşının tweet'i vardı. Bu adamları sağda istemiyoruz. istemiyoruz. Ya yani sahada Sade değil. değil, hiçbir yerde görmek, görmek istemiyoruz. istemiyoruz, aramızda istemiyoruz falan gibi bir şey daha vardı. Bayağı soruşturulacak, bayağı konuşulacak olaylardan bir tanesi. Gerçekten de çok acı. İki tane taraftar grubu vardı diyordun faiz? Ya yani iki tane tara, yeni kurulan bir 1453 e Kartalları Kartalları diye yeni bir grup var. Yani onunla bir çarşı arasında bir gerilim olduğu e ve ondan kıvılcımın aldığı söyleniyor ama Kırmızı Kart gören Melio'nun tribünlere hareketi olayları ateşledi. De deniyor. Hani görmedim ne yaptığını ama. Forma gösterdi. Ne o hareket? Forma gösterdi. Formayı göstermek. çıkardı böyle bir şeyler yaptı da tam. Yani ben de sonra programların şey kısımlarından hani bölük pörçük çok da sayılmaz. Hani bu konuda çok iyi olan belki Ozan bize bilgi verebilir nedir ne değildir diye. Forma gösterme konusunda. Ben Ozan'ı takip mi? ettim. Ozan hiçbir şey demedi değil mi? Hakikaten Light olsun böyle şey diyerek ya basketbol maçına geçti ya bisiklete yani, geçti. Çok üzüldü abi şey adam ben anlıyorum yani adam e, dediğim adam gibi adam. Yani futbol seyretmek isteyenler Aynen hakikaten öyle. çok üzülmüşlerdir yani gerçekten. 70, bu arada 76, maçta güzel bir kişi. maç olmuş yani. Öyle ıı, mi? Yani söylenen o güzel güzel oynamışlar yani öyle çok 66 kişi gözaltına alınmış. Ee, sabah saatleri itibariyle göz altında tutulan kimse yok. Herkes akşam oluyor, şey yapılıyor. Hadi bakalım herkes elinizde. Herkes evinde merak edersin. Dükkandan da giden vardı biliyorsunuz maça. Bakalım gidişi olduğu gibi dönüşü Olabilecek mi <gülüyor> Gitmişti. Kenan gitti ya bizim ülkelerden. Öyle mi? Tabii ha tabii. Ha. evet tabii. Evet. Şey gitmişti. Telefonlar falan hiç açılmadı dün. Herkes aradı. herkes baya... Herkesin de bir tanıdığı varmış maçta. 76 bin kişi olunca herhalde. İyla, hakikaten öyle. 90 artı ki olaylardan sonra maç tatil oldu. Bakalım olacak. Yine ama şey yani çok... Hakikaten acıklı fotoğraflar var. Çok konuşacağız ve hakikaten çok farklı açılardan esas öyle değil böyle falan diye komplo teorileriyle operasyonlarla efendim işte böyle bir oyunun oynandığı ile ilgili çok şey okuyacağız. Peki şey soracağım size onu merak Buyurun. ediyorum da herkesin böyle programlarda söyledikleri şey yurt dışında bizim için ne düşünecekler? Ya Şimdi boşver ütlüsüne düşüneceklerini. De... Hayır işte ne boşver ne düşüneceklerini. Hakikaten... katamadım. Hani. İlk düşünecek ben... şey bu mu ya? Ya yurt evet düşündüler ne düşünecekler. 3 dakikada bizim için ne düşünecekler. Şimdi bak Türkiye'de böyle terör, futbol terörü var diye diyecekler diye şey. Yapıyorlar. Zaten yani bunu yeni dü yeni düşünmüyorlardır bence. Çok, ya ben çok uzun zamandır. Çok merak ediyorum. Yani bir uzun süre yurt dışında yaşamış insanlar var ya. Hı hı. Ben öyle bir durumum olmadı işte. Mesela İtalya'da yaşayan bir adam şey diyor mudur ara ara? Yurt dışında İtalya hakkında ne düşünecekler? <gülüyor> İtalya'da bir olay olduğu zaman. Ne bileyim en, en son büyük rezalet ne vardı? Bunga bunga şey vardı mesela İtalya'da. Onlar çok şeydi. şey yani. Başka bir şey hatırlamıyoruz değil mi? İtalya'yla e, yurt dışında kim bilir ne diyecekler? Ne diyecekler? Ne diyecekler azgın bunlar. Fransızlar demek. diyor mudur? Amerikalılar diyor mudur? Çok merak ediyorum. Ben. Tabii canım. Mesela Fransızların şey dediğini biliyorum ben. Bazı Fransızların. Beni almana benzetirler <gülüyor> Mesela öyle öyle boş konuşan Fransızlar olduğunu ben biliyorum. Teşekkür Hayırlısı yaptık. olsun diyelim, <gülüyor> takip edelim. Başka neler oldu, neler bitti? Almanya'da seçim. Ah, Merkel yeniden mi seçildi? Merkel, Merkel Almanya oylarını %8.1 arttırdı. Zımba gibi tek başına mı geldi Merkel? Valla geldi. Mi? Tek başına hükümet kurmasına ramak kaldı diyor Alman gazeteleri. Kuramadı ama maalesef. Var orada şey, transfer, milletvekili transferi. Valla şöyle söyleyeyim ee, Ege, neredeyse şey diyebilir Merkel buçu evde tutuyor şu anda yüz50 <gülüyor> evde tutuyorum diyebilecek noktada yani öyle oraya aldı adeta aldım. bir fashing mi oldu? bize bize <gülüyor> çifte fashing oldu valla %42.5'unu aldı ya 42.5'la şey olunmuyor mu Oktay? kurban olayım tek daha olunmuyorsa daha ne zaman olunacak? Orada baraj diye. Sapan bir sistem Fahir işte. Yani orada baraj, baraj sistemi. Olmadığı için yok ki demokratik şeyleşme Bu Almanya'nın bir türlü şeyi doğrultamadı şu demokratikleşme yolunda. Pakete ihtiyacı var bir pakete. Ne paketi, paketi ya? 30 Eylül'deki pakete. gibi bir şeye ihtiyacı var. Merkel şey demiş zaten. Yani seçildim tekrar çok da güzel oy aldım ama gözüm 30 Eylül'deki pakette demiş. Orada bizle ilgili bir şey çıkacak diye. Baksana abi böyle şey mi olur? %4.7 almış Hür Demokrat Partisi. Hür Demokrat mı? İsme bak. Hür ba Demokrat. Baraja takılmış. Aa. çıkar şunu 12'ye bu baraja takılır tabi yani. canım çıkar 10'a çıkar 15 derece Bak nasıl o zaman ne tek parti olursun. Ne baraja takılır. Baraja takılmış. Kaç baraj? işte 4 üstü herhalde. E 3, 4 dedin. 4.7. Bir Demokrat Parti'nin karşısına tam 5. Demokrat Parti olarak çıkacağım. Bakayım %8 yeşiller %8.4 <gülüyor> almış. Az Demokrat. <gülüyor> az Demokrat bak çok güzel değil mi? ADEF'e. Vallahi i̇şte çok güzel. Az Demokrat'ı aldı. 30'taydı. <gülüyor> Hayırlısı olsun diyelim o zaman Merkel'e bir kez daha. Ne diyorsun sen Merkelciydin değil mi? Ben bir taraftan da böyle şimdi bir şeyleri takip ediyoruz ya programda. İsimler değişmediği zaman mesela Zahit şimdi ediyorsun. öğrendik mi biz Fransa'nın baş, başkanının adını cumhurbaşkanı adını Hollanda mı falan Holland. daha Oland. ben yani görsen tanımam bizim 3 5 tane ismimiz vardı ne İtalyacı, İtalyacı dediğim İtalya'nın ha. başbakanı unutuldu gitti, gitti. kim Ney Montessori miydi ne Montessori gibi Montessori. Bir şeydi, evet. <gülüyor> Hayır, şeyi de bilmiyoruz İngiltere'yi de bir Cameron yani Ama orada bizim program, bir, o program başladığında 3 tane güzel lider vardı öyle devam ediyorduk ne güzel e Seni Margaret Thatcher'da bıraksaydık Ege orada kalaydın Biz yani Biz programa başladığımızda Margaret Thatcher vardı Regan vardı Reagan Reagan var. Ben de sıkı Regancıydım o zaman <gülüyor> Ülke resmen bölünmüştü Cem Özdemir seçilememiş hmm, Yeşillerin eş başkanı Cem Özdemir seçilememiş Ondan sonra Nasıl şu... ya %8 oy almış Yeşiller Kendini iyi koymayı bilmiyor mu? %27.1 Orada az demokrasi olduğu için. Stefan Kaufman %41.8'de <Gülüyor> <Gülüyor> %41. meclise girmiş. Ondan sonra... Merkel'in rakibi ne kadar aldı oktay? Merkel'in rakibi orada canım. Hayır, orada hayır. O da yani. ikinci şey en iyi ikinci mi? Orada bir şey var. E, muhalefetteki parti, şimdi Hristiyan Demokratlar Birliği. iktardaki diğer parti Hristiyan Sosyal Birliği'ydi. Onlar yüzde 41.8'ini almış. Sosyal Demokratlar muhalefetteki parti. O da yüzde 25.7 almış. İyi. Yüzde yani, 60. Aslında yakın yani oylar. Şey değil yetin. mi? Oyları topladığın zaman yüz ediyor mu? Çünkü oradan, Ona bak, evet, oradan anlaşılır. Doğru double, double bak. Double check. Bak. <gülüyor> Seçimi yorumlamanın en iyi yöntemi. <gülüyor> Toplayacaksın. Yüz ediyorsa tamam. <gülüyor> Bitti gitti. Düzgün bir seçim olmuş. Evet. Hile hurda. Efendim hile var. Bakın topluyoruz yüz ediyor. Nerede hile var abi? Çünkü bir Şimdi çok güzel bir şarkı çözacağım ne? En başta herkese bir yaban gibi gelecek ama Alman. Yıllar geçtiği Alman için mı? bu şarkının Söyleyen Yani üstünden çok zaman geçtiği için Aslında şarkının ne kadar güzel olduğunu anlayabiliriz Sabahımıza da neşve katacak Bell Stars Ayko Ayko Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor Sevgili sanatseverler 8.52 saatimiz pazartesi sabahında esprilere şakalara gazete sayfalarından ulaşmaya çalışıyoruz buyursunlar. Bu arada maçta e, bu 34. dakikada her yer Taksim her yer direniş sloganları atıl hmm. bir süredir e, Beşiktaş taraftarı bunu yapıyor hı hı. ve o sırada e, yayıncı kuruluş şey yapıyormuş. Sesi kesiyor. Ya sesi kesiyoruz ya da başka maçlardan sesler veriyormuş. Çok Başka, ilk bir başta bir televizyonculuk ya. başarısı i̇lk değil mi? İlk başta sesi kesmesi şey. Hani yani nöşetler sesi diye bağıran adamlar duydum. <gülüyor> eski de maçta anlaşılmasın diye bayağı eski maçlardan veriyor. <gülüyor> i̇lk başta sesi kestiler. Tepki alınca araya hızırca. Lan Vallahi elimizde ya. bir sürü maç var. Biz niye bunları vermiyoruz ki? Nereden bilecekler zaten diye aradan vermişlerdi. İlesiz yayıncılığın şifreleri diye ilkin, ilkin göndermiş bize bu bilgiyi. E, İyidesiz yayıncılık ve günaydın diyerek Çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür ediyorum çok sağ sağolsunlar e, Hafta sonunu e, bazı insanlar da IOS 7'yi yükleyerek geçirdiler evet. e, Bütün memleket bütün onu, memleket tartışıyor, onu tartışıyor, yani. tartışıyor İyi miydi kötü miydi? Evet, o Twitter'da en böyle radikal Siyasi yorumları yazan adamları evet. takip ediyorum arada, Bu arada IOS 7'yi de fena <gülüyor> Diyip sonra başka Suriye meselesine geçen adamlar gördüm <gülüyor> Ama yani iOS 7 ile beraber herkes sanki yepyeni bir telefonu kavuşmuş gibi oldu. Ee, bir de insanda şey oluyor birbirinden görünce özeniyorsun, imreniyorsun Telefon. ve çok çaba sarf ediyorsun. Ee, çab çarp et sarf ettiğin çaba karşısında elde ettiğin şey tabii ki e seni tatmin etmiyor. Ama Ancak... ben de yüklesem mi Fahir <gülüyor> telefonumu değiştirmek yerine? Vallahi yük o ok, iOS 7 değil mi? Çünkü bendeki 5 değil mi? 5'in ilk şeylerinden. İlk sürümü. 6'yı da ben evet. tanıştırmadım. Yalnız onlar çok çok kıymetli olacak bir şeyler. Ben da. o yüzden tutuyorum Sürede. zaten. İlk sürümleriyle. İlk sürüm çok Sen kıymetli olacak. Sen şey diyeceksin. Olacak. İlk sürümü. Efendim? İlk yazılım olarak ilk sürümü. 7, 7'den mesela mutsuz olan bir adam. Gerisin geriye 6'ya dönebiliyor mu? Downgrade dediğimiz şey. Nasıl yapıyor onu? Bilgisayar, bilgisayarla mı? Bozkır bilişime gidiyor. Bozkır. Bozkır bilişim durumu olan var, olmayan var abi. Yani nereden bulacağım bunu? Dur, durumu olmayan kapısı sonuna kadar açık benim bildiğim. Tabii ki. Bozkır bilişim kriterlerini. Durumu bildiğim. olmayanların zaten tercih, <gülüyor> <gülüyor> tercih <gülüyor> ettiği bilişim firması, doğru. <gülüyor> Ama yine de yani onu bilgisayarla yapıyorlar Ama herhalde. Anlayan bir gözlüklü oluyor ya her ailede. Anlayan bir gözlüklü derken? Yani bir her ailenin bir şeyi var ya. Mesela benim kayınpederim gözünde elektronikçiyim. <gülüyor> Bizim anlar. Şeyle göze girdim çok. Ne derler? Zamanında kanal ayarlamayla. Ay, be, be. Belli bir kuşağın şeyi vardır ya. Ne yapıyorsun abi? Elektrik? Kağıda yazılmış kanallar olur. Bunu böyle ayarla diye. Sen TRT1, TRT2, TRT3, 5'e star. Kumanda dışında ne yapıyorsun? Kumanda elektronik. dışında henüz bir şeyim olmadı. Çünkü o elektrikçilik özelliğini gösterir. Televizyon. Elektrikçilik değil, elektronik aletlere hakimiyet diye bir özelliğim var. Genel birden ama sınırlı sayıda daha doğrusu sadece kullanmayı biliyorum. Mesela o şeyde hatırlıyor musun Fahri? Aslında doğru söylüyor adam. Bizim dükkan ilk açıldığı zaman o e, şeyin e, S1'in yanından çıkan kablo vardı. Elektrik kablosu. He. Bizim tabelaya giden. <gülüyor> tabelaya gider. Bir şey, o, o kablonun tamamen yer döçemesini ayağın takılmasın diye yere <gülüyor> ege bantlamıştı. Tamamen elektronik elektrik. cihazlara hakimiyet bu. bu başka, başka türlü açıklanamaz bu. <gülüyor> Kablosunun dürtme ve <gülüyor> bantlamı. Ya tesadüf olarak ki Böyle bir şeyin tesadüf olması mümkün değil. Sen hatırlıyorsun değil, Hatırlamaz değil mi? Hatırlamaz yani mıyım ya? Küçümsel hafif hafif e? alma yani. Hayır, Öyle bir şey. hava alır mıyım ya? Mesela Bak. iki tane üçlü priz bağlayarak beşli priz yapma özelliğim vardır. Bak bu da mesela. Altı da değil. değil. Dikkat et. Çünkü <gülüyor> birinin bir birinin soketine girer. Bak. Hakkak, muhakkak bir var. Şüphesiz ki. Ha. Şüphesiz ki. Mesela bir özel dinler söyleyeyim ben. Sabah stüdyoya parmak iziyle girmesi. Bak. Biz girebiliyor muyuz? olmasa. Nasıl girecek bu adam? Giremez. Bir şifre anet. koymuş. Biz çok affedersin böyle bakıyoruz karşısına. Öküz gibiyiz çok özür dilerim yani. Öyle. Bir sığırı koy. Ha sen ha ben ha sığır. Ya öküz demeyin kendisi ya. Şöyle demediniz. Ege. Tanımlanmamış öküz. Unidentify yani. yani. Ege Sizin? içinde tanımlanmış öküz. O zaman orucu... oluyor o, ona gider. Kapıyı yapmışlar toynakla değil parmakla <gülüyor> açılır diye de yazısı bu. <gülüyor> Tanımlanmamış <gülüyor> toynak. Toynak izi var mı? Anlaşılmadı. Sorun. Yani, yani şimdi toynaklar bu... birbirinden toynaklar ayrışır, ayrı ayrışır Mesela mı? senin toynağın ayrı, benim toynağım ayrı. Senin... Hayvanlarda öyle bir şey var mı? Yani senin toynağın sana, benim toynağım bana gibi mi? Ne bileyim, sadece toynak mı yani? Sadece, sadece bildiğin toynak. Toynakla tırnak arasında çok ince bir çizgi yani var. Yani çünkü toynak sayıya göre mi belirlenir, ize göre mi? Mesela tek toynaklı, çift toynaklı. <Gülüyor> tek mi çift diye sordukları o muymuş? Var ya öyle ya, tek toynaklı mısın, çift toynaklı mısın diye. Hı <Gülüyor> hı. Hayvanların birbirine sorduğunu duydum bak. Hükyüzlerin anket, şey. <gülüyor> böyle... anket defteri vardır. Tek toynaklı mısın, çift toynaklı mısın? Ağalda böyle... Hangi defterimi dolduyor Tek toynaklı mısın vay vay çift toynaklı mısın, mısın vay vay... Tek toynaklı mısın vay vay Zay, çift toynaklı mısın vay vay... Bugün bunu Demirtepe durağına gidip yapalım mı? Bir şey diyeceğim. Tek toynaklı mı yemek serbesti? çift toynaklı mı yemek? Valla ben bu şu dakikadan itibaren hakikaten şey yapmayacağım. Ayırt etmeyeceğim ya bazı kurallara göre derken bazı kurallara göre yani. Yazılı mı? Tek toynak. Bilmiyorum yazılı mı o? Tek toynak at eşek <gülüyor> yönetmelik yürüme. galiba. Yönetmelik hükmün, kanun hükmünde kararname <gülüyor> gibi bir şey o. <gülüyor> tek, şeyin, Çift tek toynak serbest. Çift toynak. At tek toynak değil mi? At tek. At, tek. at tek toynak. At tek toynak. Niye canım? Atla yiyorlar. Burada yemeği olabilirler de. Canım yani işte Eskiden de bayağı yararsın. yemişiz yani. Yönetmeliğe göre Hani var. ülkemizde değil de bayağı bir yediği yedi, zamanı biliyoruz yani. ah Beyaz Saray'da e, ki bir törende Birleşmiş Milletler Kurul toplantısına hazırlanan Barack Obama'nın yanına bir genç kız... Düzeye mi gelmiş? Bir genç kız gelmiş. Güzelce ee, bu, mi bir kız mı? Bu törene katılmak için güzelce küçük hanım hanımcık bir kız. Kaç yaş yarında Oktay? 10 yaşlarında, civa, on yaşlarında civarında mi? diyebiliriz. 10 yaşlar. Ee, Başkan Obama'dan ben yarın demiş okula gidemeyeceğim bir mazeret mektubu yazar mısınız? Lütfen. Hatta ben sizin için yazdım. İmzalar mısınız? İmzalar mısınız? Yok ya yazmamış. Çünkü, Çünkü ce cebimden... Amerikan Başkanı yasalar gereği bütün öğrencilerin velisidir. Öyle mi ya ben Öyle bilmiyordum ben. bak. Kız, Nasıl İngiltere'de kraliçe da... bütün kuğuların sahibi. Amerika'da da bütün e, öğrencilerin velisi. Gazi kızıymış ee, bu kızcağız Polart. Ee, kalemi almış Obama'da bu talep karşısında. Hemen küçük de bir e, şey Hı, almış. kağıt almış cebinden. Fiş çıkarmış fişin arkasına yazmış Obama Güzük. eskiden sigara içiyordu olsaydı sigara paketinin üstüne yazardı Artık içmiyor mu içiyor ya İç Valla bıraktım diyor da gizli gizli içiyormuş gizli, gizli gizli içtiğini kendisi de söylüyor. Bakanlar ya. girdiğinde hep böyle canlı çıkmış oval fişte ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Açıp açıp kapatıyormuş <gülüyor> Açıp açıp kapatıyormuş <gülüyor> Kurul toplantısı başlamadan önce Ondan sonra küçük kız için Özür notu Bir şey yazmış Obama her yerde içebilir mi başkan olduğu için İçemez abi Ya nasıl içemez Mesela şöyle, şeyleri şöyle. işte başkan yardımcıları var falan işte bu. Onların yanında içeride basın şey ya Yok basın karşısında değil mi? Bunlar toplantı yapıyorlar ya mesela. Mesela nerede ama oval ofis de mi? Ya oval ofis. Oval ofis sonuç olarak onun. Penceresi şey, var makam, oval Hayır oval ofis. oval ofis'in penceresi var da aşağıda depo, depo demeyeyim ne deniyor oraya? <gülüyor> Sığınağa indiler. Bir şey Sığına, oldu. Sığınakta. Sığınakta pasu şey yapıyor. Sığınakta yok içilmez. Sen sığınakta bunlar da başkanımıza diyor. Orada karton karton sigaralar var mı? Yok abi. Ulusal güvenlik danışmanı izin Ha vermez. ulusal güvenlik işte. Niye canım? Benim bildiğim bunlar şey yapıyorlar. Nelerler? Toplantılarda ara ara. Ee, kararları imsalladık. Ver bakalım bir cigara diye. Kerry'den içiyormuş. Kerry'de içiyor mu? İçiyormuş. Keri Daha doğrusu da taşıyormuş yalakalık olsun diye. Buyurun başkanım. Peki bunların şeyi var mı? Bir hakkı de... var. iki <gülüyor> karton hakkı var. Hayır. <gülüyor> <Bayro>. Silahlı kuvvetler <gülüyor> sigarası. Onu mu alıyorsun? <gülüyor> ya, Arbi, bunların toplantıda o. mesela bizde o sistem var ya. Kuru pasta, işte sakallı makallı gibi şeyler var. Olmaz mı? Bunların var mı öyle donut küçük? Işte. Donat işte aynı şey Abi, değil. En donut. son Amerika'ya heyet gitti ya. Türkiye Türkiye'den. Ne götürdün? 18, 14 kişi Türkiye'ye gitti hatırlamıyormuşsun böyle uzun bir masa. Böyle abi karşılıklı abi. oturdular. Hatta ha. onlar adam toplayamamış dışarıdan kim olularsa almışlar falan. Böyle Amerika tarafı 14 kişi Türkiye tarafı biraz kalabalık gitmiştik o zaman. 30-40 kişi ya tribün gibi açık ha, tribün gibi ya. Ha böyle bir uzun masa ortada hep böyle plastik tabaklarda şey kuru pastalar vardı ortasında. marmelat Marmelad <gülüyor> Muffin var ama tamam anladım. Ama insanın canı tuzlu çekince onlarda bir tuzlu bir şey yok. Tuzlu diye bildikler. Bak bir tek çıkıyor. <gülüyor> bak o doğru. Bak o doğru. İş dikkatimi çekmedi. Yani Amerika'da istesek sakallı diye bir şey yok yani. Yok. Tamam ben geç gitmedim ya, ya ondan şey yapıyorum. Ama sakallının olmadığı yerde de bana gitme. Bak ben Gitmem. hiç görmedim. Yani evet. böyle bir şey var. İzin alacaksanız obamadan Başka. alın. Yani net kız net alacak. ya işte kız alacaksan Adana'dan. Adana'dan izin alacaksan, alacaksan obama'dan. obamadan demişler. O zaman bir şarkıyla neşemizi bulalım. Sonra şansımızı yeni bir saatte deneyelim. Ne dersiniz dostlar? <gülüyor> hay hay hay hay hay <gülüyor> hay hay hay <gülüyor> hay hay <gülüyor> hay hay <gülüyor> hay oh oh oh. abartma. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Moda Sabahlar. Bilge Karpısal'lar Moda devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Ne oluyor? Ne bitiyor? Espiriler, şakalar hiç daha duyamadık. Programın sonunda geldi yani. Vallahi duyacağız, ya. duyacağız birazdan biliyorsunuz. Moda Sabahlar 6 çiftte bu hafta Ancelik Akbar konser bileti veriyor bir taraftan. Bunun da müjdesini ben şimdiden hmm. vermek istiyorum. Hmm, hadi bakalım. Ondan sonraciğime ilerleyen ee, dakikalarda ne zaman neyi ne şekilde vereceğimizi her şeyi söyleyeceğiz. Ee, ordu Valisi'nden müjdeli bir haber. Ee, ordu Valisi. Ordu Valisi Kenan Çiftçi. Ee, şehirdeki okulları kadınlara tahsis ettiklerini açıkladı. Ne için? <gülüyor> ee, şey için. Ee, okuma yazma. Hayır şey. ordulu kadınların en büyük sıkıntısı biliyorsun. Ordulu kadınların sıkıntısı. Tabii ki şey kadınların benim. çok büyük sıkıntıları var ülkemizde gün, ama. Gün yapmak için Bravo Ege Kayacan altın günü için okulların hizmette olduğunu söyledi. Sıralar oturuyorlar. Ee, hanımlar altın günü için müracaat ettiklerinde ücretsiz olarak okulları kullanabilir. Altın günü sırasında hanımlar ayrıca okulun bilgisayar dahil her olan anda. nedir bu? İnternet, bilgisayar ve lavabo. Acaba bu şey ne derler ee, günlerde de artık herkes şey yapıyor mu? Telefonunu çıkarıp herkes telefonuna mı bakıyor? Nasıl ya? Ya Bizde öyle oluyor ya çift olarak geliyorlar dükkanı, oturuyorlar. Ondan sonra hiç birbirinin suratına bakmadan herkes telefonunu çıkarıp bir şeyler, şeyler yapıyor. Altın günlerinde de o sisteme geçilmiş öyle. Yok yani bence toplu bir hareket yoktur ama orada mesela 10 kişi toplandıysa 1-2 kişi vardır öyle sürekli telefona bakan. Ay var, bırak değil şu değil telefonu falan filan Hemen. diye de tepki geliyordur ediyorum. yani. Telefona mı bakmaya Ay geldi? Ay yok bir ya telefonu... iOS 7 yükledim de ona bakıyorum bir şey değil. Bakayım, <gülüyor> Bakayım ne farkı var? Yani çok hızlı. Ben de yükleyip. Bayağı Ondan bir asla... hızlandı. Bayağı bir hızlandı. <gülüyor> Bakın yani şu anda gözümle canlandırayım. Bayağı bir hızlandı. Nasıl? Söyleyeyim. Bir dakika ya, ben de yüklemeye başladım. Yükledi mi? Bit altın günü mahvoldu işte. bir altın günü. İşte yok, bir altın günü ben sensiz. Yükledi mi? Yok daha değil. Ay hala yüklüyor Bu bunu, bunu şey. Şimdi hiç dokunmayacaksın. Çok sıkıcı bir şey diğerleri için ya. Gün, diğerleri. Gün, için. gün ortamını şöyle evet. gözümüzle. Ama herkes yetiyor, toplu bir hareket olduğunda ne kadar güzel. Herkes aynı anda. Ee, güzel güzel telefonlarına yüklemeleri yapsınlar. Bu arada bayağı bir hızlanıyor. Onu da bir kez daha söylemiş olayım ben. Ee, bu bir bir tarafta dursun aklınızın bir köşesinde. Tamam onu dursun. koyduk cebe abi. Onu koy cebe. Ee, pek çok araştırma <gülüyor> yapılan bir ülke var İngiltere biliyorsunuz. Her evet. araştırmanın çiftliği. Araştırmalar çikayı... diyarı hoş geldiniz. Bu araştırmaları veren Daily mail Hatta var. Hatta İngiltere'nin girişinde öyle. Araştırmalar Maal... diyarı İngilterimize hoş geldiniz mi? Onu bile araştırma Hı -hı. yapmışlar. Evet bakma. Evet diyenler diyerek... hayır diyenler. Kraliçe hafta sonra araba kullanırken şeyleri. gördük aynı güzel kullanıyor kadın ilerlemiş rağmen, ya rağmen şarap zaman? gibi kadın nasıl nasıl yeni mi yeni haber mi yeni yeni haber yeni dedim ne kullanıyordu herhalde. otomatik mi kullanıyormuş otomatik değil ya Sağdan sağdan direksiyonu oktay eki ee, şey ne derler ona jip kullanıyordu ya hadi ya ama hakikaten onu şeyde... filminde de jip kullanmıyor mu hatta kaportayı açıp tak tak tak bir şeyler yapıyorlar tabi e, zaten tabii. öyle kraliçe jipçidir biliyorsun jipçi mezelden. Valla güzel gayet. Öyle yazıyor arkasında arabanın. Yanında falan şey adam. Babam sağ olsun yazdığına eminim. <gülüyor> arkasında gireçler. Bence monarşide zaten başka bir şey yazmaz. Yazmaz değil mi? Yaz Soyum şey... sağ olsun. Ee, Asil a... kanım sağ olsun. Onun ana kraliçesi vardı. Onun... Anası da kraliçe dedim. Kraliçenin tabii. anası öyle, da kraliçe. Öyle gider fayır. Hayır hayır. hayır. Ee, tahta mıydı anası da yoksa Tahtaydı, Tahtaydı tabii canım ana kraliçe. Ne yani, oyunlar etti kadını. Daha yaşarken tahttan yaşında. indirdi, kendi çıktı. İşte şimdi kız evlat olunca veriyor ama işte o bir ev, erkek evladına vermi kızı var mı kraliçenin? Var tabii bir başka kızı daha var. Yaş alsın kızı bir başka mı var. Başka kızı büyük, nedir? büyük kraliçenin mi? İşte kraliçe Elizabeth'in bir kızı var mı? Ha. Kraliçe Elizabeth'in. Şu andaki tahta olan kraliçe Elizabeth. Şu andaki tahtta. He. Onun kızı yok galiba. Tek çocuk mu? Prince Charles. Yok be o kadar değildir. Prince Charles'tan gayri bir şey yok mu? Prens yani Charles. tek çocuk olmasına rağmen tek hala Tek çocuk olduysa olamaz. anlayacağım. Her şey şu anda yerli yerine oturacak. tek şey çocuk de, olamazsın demedim. Kral olamazsın demedim. Da şey de diyordur yani. Kimseyi boğdurmam da gerekmeyecek. Çok rahat edeceğim diye arkadaşlara konuşuyordur. Bir netleştiremedik şu kraliyet ailesini kafamızda. Zaten kardeşim. şu Prens Charles tahta çıksın misyonunu tamamlamış olacak program. Bu kadar prens'ten çok prensçiyiz neredeyse. Yemin ediyorum ya valla sanki cebimize 3 kuruş 5 kuruş girecek bundan dolayı. Valla bir de girerse şaşırmam. Yani girerse de ya eyvallah çok teşekkür Gizliden ederim. Gitsizden beklentimiz o yani de. Onu... Peki şeyin ablası var mı? Kraliçe Elizabeth'in ablası var mıydı? Var var. Ablası olmasına rağmen ona Ablası mı verdi? Yok, Küçük, küçük Ablası vardır, Küçük kardeşi vardır. Küçük kardeşi de tamam o zaman her şey gelmiyor. Yani... Yalnız ben düşünüyorum da Game of Thrones var ya olsaydık biz. Olmaz mı biz... ya? Bak adam. Prens adam... Charles'ın kardeşlerinin. çocukları var. Neyin? Şimdi en büyük çocuğu e, Prens Charles. Tamam. Ne diyorsun bu demiş kafasını böyle şey yapmış. Ondan sonra Anne var. Prenses Anne. Evet. <Gülüyor> Hemen Charles'tan iki yaş küçük. Onun, ondan sonra Onun bir küçüğü var Onun bir küçüğü var Andrew O Abi. York zaten York Dükü York Dükü Onu tanıyoruz ondan ben, zaten. Ben, fix demiş. ben zaten York Dükü olacaktım Şimdiden oldum demiş <gülüyor> Ve de Prens Edward var bir tane de Vessex Kontu Vessex evet, Kontu mu? Kont. O da on, ondan 4 yaş Onların arasında 4 yıl var En büyük Tekne azıntısı yani Charles'la Edward arasında e, on, 16 yaş var İşte tekne azıntısı. 16 yaş olduğuna göre Edward'la 16 yaş Baya bir zaman Prenses, şey Prenses aynı hakkında çok bir bilgi yok Ona bakalım Hmm, ne olduğunu Bu aynı şey değil mi ya? çok benzeyen bir. Affedersin. <gülüyor> Ondan koymuyor herhalde? Ya ben herhalde ben sana söyleyeyim. Prenses şansa Kraliyetçi bir gıcık oldu. <gülüyor> tamam mı? Ben ben sana söyleyeyim. Yani evlat sonuçta ama bazen de şey olur. Ya bu kime çekti falan diye. Herhalde Doğru. biraz Prens Philip'e mi çekti? Öyle oradan dolayı mı şey var? Bah... Philip baba. Babaya çekti. Baba tarafına çeker Prenses babacıdır derler. He, öyle çekince de biraz ondan e, prensese ne de şeydir. Yoksa prensese verirdi ya. Bence de. En büyük çocuk olmuş. Biz yani Prenses. yanlış hata oynamış olacaktık Game of Thrones'ta olsaydık. Niye? Prens Charles'a sadakatimizi. <gülüyor> Hemen erkenden yapacaktık Erken sonra baybuna dönecek Aç kalırdı Hakikaten be, Elimizde kılıçlarla kralımız olmadı mı Ne, <gülüyor> ne zaman <o gülüyor> şey ya? oturacaktık yani Ama elimizde. Prens Charles ne zaman Kral olma ihtimali gündeme geldi Ne zaman mı <gülüyor> her, vallahi baş... son 25 senedir her zaman Her an olabilir diye adamı şey yapıyoruz <gülüyor> <Oturacak> 25 yıldır <gülüyor> öyle oyalıyoruz ya Doğar da olmaz büyük ihtimalle Prens Charles öyle diyor zaman... zor tutuyorum diyor ya kendim. Hadi kardeş winter is coming diye <gülüyor> Duracaktık elimizde çaylarla Winter is coming Prince Charles winter is coming Olamaz bence ne? Ne, ne olur onda bilmiyorum yani de başka bir şey olur kesin ama şey var ee, Prens Charles hakikaten ya vallahi yanlış <gülüyor> at oynamış <gülüyor> olacaktı <gülüyor> belki de ilk <hiç> başlarda <gülüyor> kafamızı koyacaklardı şey Buckingham'ın kapısı gerizekalı i̇şte gibi kesin kraliçeyine ihanet edenler bunlar diye duracaktı ya biz, açıklı, da efendim, çay değil, biz yani her an olabilir diye yoksa biz tabii ki kraliçemize saygıda <gülüyor> hürmette bir kusurumuz olduysa bir üzdüysek özür dileriz. O asiler, serifler diyor. Hem asi hem geri zekalı. En korktun model işte. <gülüyor> <gülüyor> asi, geri zekalı asiler diye şey adımız çıkacaktı ya. Margaret, Margaret kardeşi de Margaretmiş. Hayır, da sordun küçük kız kardeşi. Allah. Sağ ol. 2. Dünya Savaşı'la beraber şey yapmışlar zaten. Beraber, yapmışlar? Beraber kalmışlar. Silah arkadaşım demiş Margaret'e. Hem kardeşim, Body'm hem demiş silah arkadaşım arkadaş buddy demiş. Buddy, buddy ne yapıyorsun Hep böyle aralarında konuşuyorlarmış. Çok güzel ya. Bir gün bu şeyi yapalım? Hanımefendiler, dinleyen hanımefendiler belki e, bilmiyorlardır. Hani askerlikte body sistemi vardır. Mesela biz üçümüz olsak, yani iki kişi olsak atıyorum Ege ile Oktay body deyince bunlar birbirlerinden sorumlu. Ben mesela Ege'yi görmedim. Oktay'a sorarım. badin nerede? O da hemen badim şurada. Ne bil, bileyim ben. Bil diyemezsin. Diyorum ben mesela. Nerede olduğunu bileceksin. Ne yaptığını bileceksin. Bir şey diyeceğim. Yani Alman, ruh ikizimle aynı. Alman usulü diye program başlamış herhalde. Evet. Biz de İngiliz usulü diye bir program mı başlatsak? İngiliz acaba? usulü olsa keşke... Usul. Usulü yok mu ya? İngiliz... Usul, usulün kendisi İngiliz'den çıkmıştır. Ama nedir mesela İngiliz usulü? O da programa kalsın. Yani, programa o da programa kalsın. <gülüyor> yani, <gülüyor> programa kalsın mi? Yani, o zaman yani. verdikten sonra bayağı bir şey olur. Ben dün biraz dinledim çünkü. Ben zaten bir haber veriyordum. Sonra yarısında kalabiliyoruz. Evet, evet çok özür yani. yani. dilerim. Buyurun, buyurun, buyurun. Sonra veririz yani istiyorsanız da. Neyse vereyim. Ne? İngiltere'de çok bayağı da para harcıyorlar. Her şey para harcıyorlar. 3.2 milyon dolar. Yine e, bu İngiltere'nin para biriminde mi sıkıntı oldu? Bu ara dolar şeyler mi var? Yok ya şey diyorlar orada. Aman çünkü harca yani paraları. Anlatamayız falan. Bizim de. 3 katı diğerlerinin parasını Yoksa şey mi oluyor <gülüyor> yurt dışına <gülüyor> giderken atıyorum mesela kraliçe olsun şey olsun onların cebine harcırah veriyorlardı bunlar ceplerinde kalan dolarları mı harcıyorlar bilmiyor e, Tavuk araştırması var e, tavuk araştırmasına 3.2 milyon dolar harcadılar 8000 bin yıldır e, insanlarla tavukların nasıl iletişimde olduğuna dair bir araştırma olacak Bence bir iletişim yok insanlarla tavukların mı Evet ne, sence kaç para alırsın bunun için Araştırma için mi? İşte yok dedin 300-500 ne kadar istiyorsan vereyim bu konuyu kapatalım bitsin gitsin. Sadece bu araştırma efendim ben araştırdım bir iletişim yok. <gülüyor> bir iletişim yok yani en fazla bir... Heh, ben araştırırım. Var. Evet ok. Ben uzun uzun araştırmaya razıyım. İki senelik bir proje olarak düşünüyorum bunu. Çok güzel. Çok. Hemen güzel. bir şey söylememi herhalde beklemiyorsunuz. Bilimsel canım, araştırma. bilimsel mantı. Bu Ege arkadaşımızın yaptığı gibi bir şey yakışmaz hiç yani. Hiç bilimsel değildi. Hiç bilim, bence Bilimde bence diye bir şey var mı ya? Bence yok. Var. Bilimde, e, bilimde vallahi esas... iki akademik olmamışsın ha. Hemen dakikasına şey. Bilimde olmayan tek şey var. Bence de sence. Her şeyi sen biliyorsun ya çok biliyorsun ya. Ne <gülüyor> kadar çirkin bir yaklaşım. İnsanlıkta Bilim... yeri olmaması lazım. Bence, ya. bence bunları de de araştırsınlar ya. Vallahi bilimdeki yeri diye bunların çok önemli bence. Ben akademik dünyaya bence onaylayıcı de. olarak girmek istiyorum ya. <gülüyor> Sen, çok güzel bir yer buldum. Sen Mesela zaten bir araştırma zamanda yapıldı. full destek diyerek zaten bilimsel dünyaya... Bir çok araştırma güzeldi. yapıldı. Sonuçlara ulaşıldı. Ben de bir bilimsel makale olarak aynen. <gülüyor> aynen abi. Adam çok güzel söylüyor. Onun da dediği gibi tırnak içinde... Da, aynen diye bir şey rapor yayınlasam. Sen o zaman heyet olmak istiyorsun. Tek heyet başına de heyet. Ben tek başına aynı araştırmayı yapmış gibi görünmek istiyorum. Aynen diyerek. Tek başına dev yalaka diye geçer Ege kayacağım. Bilimsel <gülüyor> arada, araştırmaların yalakası. Burak Bey demiş ki Kraliçe Elizabeth Konya yolunda bir araba kullansın da görek. <gülüyor> Valla o Konya yolunda hakikaten Burak Bey ya, hakikaten yani doğru yani Kraliçe Elizabeth Konya yolunda bir de orada da, hız var şu yani. anda et, çok etkilendim. Orada hız var. Yaklaşık iki yıldır görüşmediği babası nokta nokta. Eşi ve çocuklarıyla kendisini izlemeye geldiğini fark eden nokta nokta gözyaşları içinde sahneden indi ve babacığına sarıldı. Babacığım! Göz babacığım. barışan bu ünlü baba kız kimdir? Kimidi? Yani demek ki sahneye çıktığına ne? göre... Evet Arası bozuk Cihani... olan babalar Cihan Yunal Olabilir mi? <gülüyor> Cihan Yağmur Yunal değil, değil, değil, Lionel Richie ile kızı Nicole Richie mi? Ne kadar güzel bir tahmini Hep bunlar barışmasını istediğimiz baba kızlar ee, Değil Nat King Cole Natalie Cole mu? Çünkü rahmetli oldu orada nasıl olacak onu da ben de bilmiyorum Şey mi? Aa buldum Miles Nastasya Mayrard. Kinski ile babası rahmetli Kinski Bakayım. O da rahmetli. Evet ya. babasının ölüsüne sarılan kız <gülüyor> manyak bu diyerek şey yok fire ya hayatta ikisi de. Türkiye Angelina mı? Jolie ile babası Türkiye. o da rahmetli. Yerli yerli. Yani. yani. Biri bir kelime diğeri iki kelime çok net ipucu verdim. Biri Aa, bir kelime. Çok güzel. Babası bir kelime kızı iki kelime. Kayahanla beste açar mı? Onlar zaten şey. Kay Kayahan arası hiç bozulmadı. Hayır, hiç bozulmadı. Çünkü hayır. en güzel bestem demişti kızı için. Be, Styler Typhoon desem mesela olur ama yok bunlar bu bakış. Bir kelime olan kaç tane san açımız var ya? Ya hepsi bir, yok bir kelime. Var ya. Onlar. Timur Onlar... Selçuk mu? Değil. Toktitinin de mi yapamadım ya? Su abiyle, dile Kara İbrahimgil. Değil ya hayır. Nejo. Nejo ya. Neco. Neco ya ya Nejo ya. Nasıl Neco'nun hiç bilinmeyen şarkısıyla karşımıza çıktı bu sabah. <gülüyor> Bana Çok söyle özürüm. bir tane şarkısı söyleyeceğim. Resimleri indirdim. Nerede hani var bu en güzel şarkı? Doğru birer, birer hiç titremedim. ne kadar açmışsınız Neco şarkılarına Sen, ya. Vallahi. Palyaço bari... diye de mi? Neyse Ay. barışmışlar, mutluyuz. Kim ee, kim? Hangi kızıyla? iki kızı var. Ayşe Özgül Mazer'le. Öbürüyle de belki. Öbürüyle barısı zaten yani şeyde haber olur mu ya? İlk Ege sayfada. ya o hikayeyi anlatsana hep. Şu senin Ege Denizi macerası onun. Bir anlat bir kurban olayım ya. O çok gülünçti. Adriyatik miydi? Neydi öyle? Ne o ya? Hiç anlamadım ben. Ne Neco ile çok hoş bir anısı vardı Ege'nin. Benim, benim Neco ile çok hoş <gülüyor> anım. Neco bana bir maç anlatmıştı. Maçta yaşanan ilginç bir olayı. Adam... programda mı bu Ford bir şey anlatıyor şeyde işte soyunma odasında galiba işte bir adam şeyde defanstaki bir adam bilmem neredeymiş de öbürü de oradaymış da o falan bunun ilginç olması gerekiyordu ben de böyle <gülüyor> nerede ne tepki vereceğimi de bilmeden dinlemiştim tabi maç anlatıyor bir taraftan adam hakikaten maçta da nerede tepki vereceğini bilmiyor gol diye bağırmıştım <gülüyor> tepkisiz kalmayayım diye Neco ile kızı barışmış. Neco ile kızı barışmış. Vallahi gözyaşlarıyla barışmışlar. Çünkü yani e, stratejik derinlik gereği bütün her tarafta bir gerilim var. En azından Neco ile kızının barışması ülkeye bir nefes aldıracak. Evet ya bir soluk bir yani birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan diye başlayan cümlelerin edilebildiği günler. Baba kız arasında sıfır diyalog yani. Sıfır <gülüyor> diyalog. Sıfır, sıfır sorun. sorun. Sıfır evet. Sorun. Ee, ne olmuş? Ee... Hayırlısı olmuş Oktay her şeyin başı hayır ya boş şimdi barışmışlar onlar bir baba kız ne olacak kol tabii kırılır ki. yeni içinde kalır değil mi yani aile sonuçta değil mi Ege? Öyle yani, canım yani. değil mi? Diğim boş ver. bize umut oldu. Sen oldun. Ali ne? De barıştınız değil mi? Bir sıkıntı yok Alin'le. şu anda aramız iyi. Biraz limoniydi. Şu aralar küçükle iyi. aranızda bir şey var. <gülüyor> Ama görüşmeler devam edecek evet. <gülüyor> Küçükle hiç konuşmuyoruz. Hiç yani ağzından bir kelime duymuyor <gülüyor> Beden be, be diye böyle. Bırak hiç yapma. Hiç şey yapma ters, abi. Ters hiç şey <gülüyor> sen o konuşur. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo turası modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler, spirler şakalar da devam edecek benzer buyursunlar. İki soru var. Bir, bir, bir. Bu kadar kokain bu uçağı nasıl sığdı? <gülüyor> İki Putin evlendi mi? Bence aynı haberde mi geçiyor bunlar? Değil yok, hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Bir tanesi Venezuela'dan Paris'e giden uçağı inceleyen görevliler tarafından ortaya çıkarılmış bir şey. Hangisi olduğunu tahmin ediyorsunuz herhalde? Putin evlendi. Yok Putin Yok Putin evlendi mi? Putin evlendi mi işte ikinci soruda o. Yanlış şey olmasın. Putin'in evlenmesi ev aldı da Putin evlendi falan olsa vallahi bak ağır konuşurum Putin burada. Putin evlenirse Rusya'daki bütün ayılar rahat bir nefes alacak. O niye be? Ayılarla güreşmiyor mu Putin? Güreşmiyor. Şey ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ayı ağlıyor. Tam bekarlıktan Bekarlıkta, ne yapacağını şaşırmış. Ayıyla güreşme. Aman ayı bulun. Güreş, ne zaman boşanmıştı o? Diye. Geçen sene mi boşanmıştı? En son, herhalde geçen sene boşanmıştır da. Evlilik, evlilik nasıl bir şey olduğu hakkında değişik e, tartışmalar açtı. <gülüyor> evlilik bir ayıyla güreşme gibidir. Hakikaten. <gülüyor> Alina jimnastikçi, e, eski Olimpiya jimnastikçi. Hep bir kelime öncesine gittim dikkat etsin. Evet. Eski olimpik <gülüyor> cimnastikçi Alina... E, Kaba... Olimpik eski cimnastikçi. Kabayeva ile evlendiği iddiaları e, şu anda internette hızla yayıldı. Putin'in magazin dünyasındaki şeyi biliyorsunuz Barış'ın mimarı olarak görülüyor. Şu evet, Uluslararası abi. kamuoyu e, tarafından. Erdoğan'dan sonraki dünya lideri gözüyle bakılıyor. Sayın Başbakan Erdoğan. Hı hı. Putin ve Kabayeva'nın bugün... Ee, yani bir Dumart açıklama gününü... yapmasını bekliyoruz. <gülüyor> İyi ver manastırında evlenecekleri duydum. Putin Kaveeva ve bir ayı olacak bu şeyde düğünde. Ya ama sembolik <gülüyor> olarak tabii. Siyasi rak rakibi kabul edilen muhalif avukat Alexeyev'in açıklaması bu. Twitter'dan böyle yazmış. Evlendiklerini duydum diye yazmış. Ne biçim siyasi siyaset bu ya, diye. De yani şey yap ne der? Ne oğlum sesi bana? altınını, Tabii küçük altınını ha, küçük al, altın al. Git altını, al, altını git. tak. Takamıyorsam ana, al votkanı gitsin. Ana muhalefet sen al tam altınını öyle git. Yani. Öyle bir şey var mı ya ana muhalefet? Ana muhalefet tam altın yavru, bir muhalefet bir muhalefet de, diğerleri. yavru muhalefet ne ya? Öyle diyor ya. Meschi partiler yarım altın takar. Ana muhalifet partisi, tam altın takar meclis dışı partilerde çeyrek al, çeyrekte takılırlar, çeyrekte kalırlar. Onların, onlardan alıyor mesela Cem Uzan öyle bir şey olsa Cem Uzan gelecek alacak, takacak Tabii. ama çeyrek Genç parti devam ediyor mu? Etmiyor. Par var olan partiler Cem Uzan'a hapis çok. <gülüyor> zaten, <gülüyor> o zaten zaten bir, o bir kere fix haberlerimiz var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o fix Cem Uzan'a hapis çok fix Bu zaten gelemez abi geldi an şey olur. Onun öyle bir şeyi var ne değil bir mi? Şey Kırmızı bültenle aranıyor Cem Uzan. bilmiyorum. Ne, ne renk olduğunu bilmiyorum ama mum aranıyor diyorlar. <gülüyor> Venezuela'dan Paris'e giden uçağı inceleyen görevliler durup dururken inceleyecek halimiz yok herhalde diyerek 30 adet sahipsiz bavul tespit etmiş. Uçakta. Hı hı. Hepsi de birbirinin bavul aynısı. Bavul başladı bavullardan çıkan 535 milyon lira değerindeki kokain görevlileri şok etmiş. Bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> 30, mil, 30 tane bavul değil mi? Evet. 30 her valizi böl. 20 kilo edin. 25 kilo olur. Hayır onu demiyorum ya. 535 milyon lira ya. 535'i 30'a böl. 535. Sen böl muhterem. <gülüyor> Böleyim ben. Sen Zaten böl. Tartışarak bir yere varamayacağım. 17 milyon bay. civarında bir şey. 17 buçuk. 17 buçuk 30. 17 buçuk. Evet. <gülüyor> 17 buçuk milyon dolarlık 5 lira lira. <gülüyor> 535/ bölü. lira mı o? Cümlendi ta, yani 17. tahmin ediliyor <gülüyor> ama heyecanla dinliyorum gene. 17,5 milyon mu? 17.8 milyon. her bubble 17 18 milyon TL'lik şey alıyor. Kokain alıyor. E 20 kilo desen buradan gram hesabı yapmayayım <gülüyor> geliyorum. Dedim, ben kaç kaç lirinden dersin makinesi bekliyorum fayır. <gülüyor> tamam. Piyasa değeri mi bu? Piyasa değeri mi? yok efendim bize göre demiş <gülüyor> bize <böyle> gelici demiş ya bize gelici bu tabii piyasada biraz daha bunun çünkü tabii o kadar valizin uçak masrafıyla ile gitmesi falan hepsi hep, ekleniyor. 1.3 tonmuş Faiz. 1.3 ton. Hı -hı, o şeyi. 30 bak. valize 1.3 tonu nasıl sıkıştıracaksın? sıkıştırıcan? Onu bileyim mi? <gülüyor> 40 kilo. Her bavul 40 kilo. E 40 kilo bunların 20 kilo sınırı yok mu? Evet Abi, zaten, zaten. oradan ceza yemişler. <gülüyor> Kokain kaçırma da şey yok. Ama siz eğer yani bir şey 20 kilosu... 20 kilo 20, kilo lira 20 kilonuz vardı. bunlar ödenmemiş. <gülüyor> zaten sahipsiz ya. Nasıl? Sahibi yok ki. Sahipsiz bavullar. Kime bu demiş? Bizim değil. Valla bizim değil demiş. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> kaldırmış böyle. Böyle şey yapmışlar. O nasıl kolay bir bu ortaya şey mi ya? Çıkar. Orada bir şey vardır. Bir filmler dönmüş belli ki. Bavulları açan yetkililer sıkıştırılmış Şaşırmış. halde değeri 200 milyon lira <gülüyor> euro olan toplam 1.3 tonla karşılaşınca e, bir bakmışlar kimin bu bavullar diye hiç Hiç kimse. Herkes yok anlasın. vallahi benim değil, benim değil, benim değil. Benim şey abi kırmızı olandı. Ben üstüne şöyle işaret koydum. Falan. Paris'te bir uyuşturucu baronu da şey demiştir. Tüh. <gülüyor> ne oldu? Bavullar hep işte. tüh. <gülüyor> Hay Allah. Baron mu deniyor? Niye? Her şey Bir şey ya. sorabilir miyim? Bu bunlar da en üst seviye baronluk mu? uyuşturucuda uyuşturucu baronluk. Yani evet. baron dükün üstü mü mesela? Uyuşturucu prensi diye bir şey yok yani değil mi? kral diye bir şey yok. uyuşturucu evet, yani kırılı uyuşturucu baron. Niye var ya uyuşturucu kralı diye bir şey yok mu? Ya uyuşturucu, uyuşturucu kralı, Eğer galiba baron. bir şeyse baronluğa kadar yükselebiliyorsun baronluktan sonra bildiğim kadarıyla yok gibi geliyor. Yalnız Fransız işte. emniyeti de 30 bavul kokainle şiir yazar yani. Oraya dök dök, dök ya onlarda, iki bavul getir bavulları açık mı yazıyorlar kapalı bavullarla mı bence yazıyorlar? paket paket her şey yazılıyor ne orada? yapıyorlar onları silindirle üstünden mi geçiyorlar Ha -ha. İyice ufalıyorlar. İyice çünkü iyice sıkıştırılsın <gülüyor> diye. Bu iyi sıkışmamış plaka yapma böyle sorulun diye piyasaya. Yoksa şey mi yakıyorlar mı? Yakıyorlar bildiğim kadarıyla. İyi meçelini, meçelini oraya götürüp yakıyorlar Yok mı? canım kaloriferde yakıyorlardır. Kış geliyor. Fransa Hayır, ne yakacak? Winter is coming. Em winter is coming. <gülüyor> Doğru. Onların hala merkezi ısıtma. <gülüyor> Doğalgaz'a da geçmediler. Fransa komple merkezi ısıtma mı? Tabii ya. Sen ne zannetiyorsun? Her cümlede bir şey öğreniyorum ya. <gülüyor> Valla çok güzel programımız. <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. Angelica, Angelika Akbar'a davetiye vermemiz gerekiyor. Angelika dakikamızı... Akbar'a yarından itibaren başlayalım davetiyemize. Yarından. Bugünün davetiyesine fix tutalım onu. Çok güzel. Davetiyelerimiz sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Havalarda uçuşacak. Şanslı isimler kapacak. Şanssızlar ağlayacak. Ertesi gün tekrar şansını deneyecek. Böyle bir süreç yaşanacak önümüzde. Ve bu süreci cümle. hepimiz acısıyla tatlısıyla yaşayacağız. Ona da yapacak hiçbir şey yok. Kusura bakmasınlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Ya zaman şarkılarla mı coşalım ne yapalım E bence artık orada bir reklam falan yoksa gir şarkını Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. <Gülüyor> Katy Perry Roar la radyonun sayıda bunlar Lady Gaga ile aynı zamanda single'larını çıkardılar Ama Hı. Katy Perry'nin şarkısı hakikaten Lady Gaga'nınkinden kat kat iyi bu arada Biraz müzik bilgisi de verelim dinleyicilerimize bayağı. iyi Lady Ay. Gaga'cı olarak bilinmeme rağmen. Hı, evet yani çok teşekkür ediyoruz Ege. Hasta Lady Gaga'cı olarak bilinmeme. Bir fanatik, bir fan. Üyesin değil mi sen? Aha. Gaga fan. Gaga fanındasın çok güzel, çok güzel. Türk gagalar takipleşiyor diye bir şeyimiz de var. Platformunuz mu? Ben de girdim oraya ya. Hı -hı. Çok hoş. Çok hoş. Peki öyle tamam. haber gelmiyor ama. Yani, ben yani ben yine de o, o grubun içinde olmak bile şey yani. E, e, aidiyet yani. uygusu değil mi sonuçta Oktay? Bir Hadi. aidiyet yani. Çok güzel. Sen bir şey mi söyleyecektin? Böyle bir şeyini kesmiş gibi olduk. Yok işte onu söyleyecektim. Yeni girdim ya ben. Haydiyet duygusu. <gülüyor> duygusu. Ne kadar güzel oldu söyle. Çok teşekkür ederim. Ne Ege sen dün, dün gece şeyi seyrettin ya oradan o taksiciyi anlatsana ortaya. Bak o çok güzeldi. Yani yaşlı adam çıktı. Şey mi, arka sokakları mı seyrettin? Yok. Yok yok. Bir kelime bir işlem diyecektim ben. ortaya. Yeteneksizsin. Yeteneksizsiniz, Yeteneksizsiniz ha, Türkiye'de. ne ya taksici evet. Ya taksiçiymiş, rock'n'roll yapıyormuş. Ben de de sizin hatırınıza geldim. Acun Bey dedi, elli tamam. küsür yaşlarında bir beyefendi. Tamam. Rock'n'roll yapacağım dedi. Yıllar önce yapıyordum. 30 yıldır Ben de de o zaman dedi aşkı tercih ettim dedi. Eşimle evlendim. Dansı bırak. Ve dedi. çünkü eşi ya rock'n'roll ya ben demiş. <gülüyor> O da tabii ki eşim, tercih et. eşini tercih etmiş. Rock'n'roll rol rock nereye kadar demek? Erol Büyükburç gibi yani. yani Hı -hı. Adam sonra böyle sevimli ama bir taraftan da hani hem bekliyorsun hem beklemiyorsun. ve komik de bir adam ne bir taraftan. Ne yaptı oldu? deyince? Yere, atlı, atlı, yere atlayıp bir şeyler yaptı. Bir şeyler. İyi ki zıpladı, bir şeyler oldu falan yani ama. Yani şey bir e, ortalama yaz düğününde hafif alkollü enişte gibi bir Aynen. şeyler yaptı. Sen oradayken. E, güzel eğlenceli miydi yoksa çünkü enişte ya düğünü ama o anda... coşturur yani. yani e işte... O adam da yeteneklisiyle evet, coşturdu mu? Vay be enişte gençleri taş çıkarıyorsun derler yani. Yani düğün coşturan dedikleri şey oldu. Düğün Mesela coşturan. şöyle düşün. Bir düğündesin ondan sonra rock roll çalıyor ama gençler böyle bir piyasa derdindeler. Herkes şık şık giyinmiş artistlikte falan filan. Ay şimdi piste çıkmayalım tek başına dalga içerler diye düşünürken enişte geliyor. Hadi gençler falan diyor dans ediyor millet etrafını topluyor. O tarzda bir dansı var. Yani. Ha, o tarzda bir dans Entertainer Buna, buna daha fazla içirmeyin denilecek bir dans. Anladım. Yani işte evde arkadaşlarla falan oturuyorduk biz de oraya, ne oldu o esnada. Fakir, sonra ne oldu be? Biz, Şimdi, bizim nesimiz? Bu kadar anlatılacak nesi vardı? Ha, ha adam bana. şey oldu tamam bunlar şey olduktan sonra güzel her şey espriler. Bir adam bir coştu zaten abarttı. Bir esnada Çünkü, da... Çünkü ama iyi işte de yani gülünce şımarandır zaten. Ya fakir. öyle. Biz, yani biz, biz, <gülüyor> güldüğü zaman daha da coşarsa iyi enişte demek. Sonra yani. her şey bitti falan diye tam düşündük artık. Hani tamam. böyle tebessümle, hoş bir tebessümle mevzu kapandı derken... Beyefendi iki kere gasp edilmiş... Ben oradan hiç seyretmedim. Taksici ya. iki kere gasp ediliş. Bu anları mı anlattın? <gülüyor> evet abi şöyle oldu. Hangi kamera falan dedi. Bir şey söyleyeceğim acun bey. Söyleyebilir miyim dedi. Buyurun dedi. Tamam yani ne söyleyeceksin? Hani teşekkür ederim, sağ ol falan diyecek gibi. Hangi kamera dedi döndü. Beni gasp eden pis herif ben oradan bir <gülüyor> lanetini okudu. <gülüyor> Aynı kişi mi gasp etmiş? Ha, ha, nasıl? İki, defa, ha, iki, i̇ki defa aynı kişi gasp etmiş canım. İki ayrı kişi ama ha. en son gasp eden galiba. Tek kişiyi seslenmiş gibi yaptı. Böyle tek kişi şey. seyrediyor diye. Garip bir şey takıldım ama yani. Bence adamın şeydi yani en son hani e, ne derler orada bulunmasının aslında büyük orandaki sebebi orada adama e, lanet edebileceği bir ortam yakalayabilecek çok, olması. Çok akıllıcaymış. Çok akıllıcaydı. Ona böyle yüzüne karşı söyledi. Bize nasıl okudu. dediler? Bizimle değilsin mi dediler? Bizimle ne dediler? nasıl mı dediler? Bizimle dediler? İkinci mı? turda ne yapacak? Bütün be belagat olmuş. bizimle değilsin. Ben ikinci mi? turda ne yapacaksın diye sordular mı? Yok. Galiba Yine şey bek birileri var demiş. Abi bak. Kim? Ya yok öyle... ağlı çırpana. Galiba ne? şey dediler. Yani e, ne derler? E, ben çünkü utanmağım için ve ben çünkü başkalarının hareketlerinden utanma gibi bir özelliğim var. Kendi hareketlerimden utanmıyorum ya, ama Ege Kayacan'ın <gülüyor> utanmama özelliği var ya. Ben ama benim, benim ben kendi utanmama özelliğimi nasıl kazandım biliyor musun? Başka başkaları adına utanmayı bıraktığından beri kendi adıma da utanmam yok. İşte ben onu da daha bırakamadım Başkaları maalesef. adına utanmayı bırakırsan televizyon izlemek çok daha zevkli. Gerçekten. Ben, dinleyicilerimizde de var yani insanlığa dair bir şey galiba böyle bir sahnede bir adam çırpınıyorsa bir şeyler veya sahne olmasına gerek yok. Bir yerde kendini rezil eden bir insan varken bir anda ona şey oluyorsun böyle. ...onun yerine koyuyorsun kendini ve utanıyorsun. Ben o histen tamamen kurtuldum. Zevkle seyrediyorum artık. Sen çok güzel zevkle seyrediyorsun ama... ...evden bana şöyle dediler... ...ilerde senin böyle olmandan korkuyoruz dediler. <gülüyor> <gülüyor> Ev dediğin bir kediniz ve hanımın olduğunu düşünürsek fay... hangisi? kedi demiştir dedi, herhalde dedi <gülüyor> ben de öyle dedim kedi dur Kim dedi? kedi dur o dedim, dedim? dedim. psit demiş kedi ben psit psit demiş be, ben, dedim. git ben seni beslemesem ne yaparsın demiş hemen kapıyı açmış falan. vallahi bir hakikaten ağır geldi ağır hala üzerimden atamam olsun Fahir yani olsun 200 lira genel... çıkmadı mı adam? <gülüyor> çıkmadı galiba hiç serdemedim biz de oyda, oylamada çıkardık <gülüyor> <gülüyor> Ya Fahir'e o dansı yaptıktan sonra biz tabi yalnız gelmedik arkadaşlar da burada çıkarttık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vay, yalnız yani şu anda biraz ben de şey yaptım ya. Yani sen de mi korktun? O, o adam gibi değil de senin bir şey vardı ya Survivor'a katılma şeyin başvurun falan. Ama olmuştu. o o kedi zaman. kedi bilmiyordum ama onu. <gülüyor> o şey söyleyeyim mi çok oldu. özür dilerim de o 7 8 7 8 sene önceydi ve tam bence çok zamanında bir şeydi. Yani zamanının ötesinde bir hareketti. Sen hareketi. de o zaman fit'tin. Fit, hala fitim. Hala fitim. Pardon özür dilerim. Yani, yani hala katılabilirim başka yeri çekileceğim hiç. Hala fitim ona hala katılabilir fitim misin mi? yani? Hala Korkuyorum <gülüyor> senin fit olman beni korkutuyor ya. Ya ama o zaman katı sen çok iyiydi. Nereden işte, nereye, nereye yani? Senin yani. fit olman niye beni korkutuyor? İşte bu yüzden durup dururken korkacak halim yok. İyi taksici olayında öğrenmiş oldum yani ben. <gülüyor> bunu da gününüz <gülüyor> eksik kalmasın yani. Yani modern sabahlarda bir kere daha pek çok şey öğrendik. Bir günde. Ne güzel yazmış Twitter'dan bir dinleyicimiz. Her cümlesinde yeni bir şey öğreten program diye. Bu sabah ne öğrettiğimizi düşünüyorum da hiçbir şey öğretemeyim. Olur mu ya? Bir o, sürü öğrettik. şey. Çok ha, şey öğrettik. Alabilene ya. yani anlayana. Biz, bizi de bir şey yok ama yani biz öğretmemişiz gibi şey yapıyoruz ama akıyor. Resmen akıyor. Anlayana. Diyoruz. O zaman isterseniz çok bugünlük. bitti program ya. Bugün yani. evet, anlayana, anlayana diye bitmesin, bitmesin ya. ya. Sanki çok... Facebook'ta yapıyoruz programı. Vır vır vır. Anlayana. Aslında bence güzel bir film. Hoşça kalın Yarın görüşmek üzere. Saçma. Yerine. Onlayana. Anlayana. Programın sonuna geldik. Anlayana. Hayır o da şöyle ne? anlaşılıyor. Anlayan anladı gibi falan. Ha. Gözler düşünüyor. küçülüyor ya Anlayana'dan sonra dinleyen kişinin. Gözler konuşmasın küçülsün be Oktay. Gözler konuşunca esas göz sıkıntı. Göz kapaklarına ağırlık çöküyor anlayan'a. Da. Bak ne bak sen bana Anlayana diye. Anlayana. Bak. Evet doğru. <gülüyor> Nasıl hani küçülüyor gözlerim. Engel olamıyorum şey. ya. Hı. Bak ben sana yapayım Fahir. Bugünkü programın da sonuna geldik. anlayan'a fahir. <gülüyor> Evet, Bak doğru. çöktü adam. Dinleyicilerimizi ıslatmayalım, ıklatmayalım. Sevgili dinleyiciler, yarın sabah yine 7 ile 10 arasında esprilerle, şakalarla ve umarız biraz daha sıcak bir havayla karşınızda Yalnız olacağız. Yalnız o biraz zor. Zor mu bu hafta? Bu hafta zor. O zaman... Çünkü salı günü gece sıcaklığı nakız derecelerde. Bir mükemmel bir gün olacak.